eser Gora Rabbibinırana Tagore Ta zemin katında ne zaman Goran'ın sesini duysak anlarız ki Binoy gelmiştir. Epeydir neden gelmediğini sorup duruyordum kendime. Hasta mıydın yavrum? Hayır anneciğim. Çok yağmur yağıyordu da. Yağmur mevsimi geçince Binoy bu kez de güneşi bahane edecek. Çünkü bunlar kendilerini savunamazlar. Oysa neden gelmediğini Binoy'un kendisi biliyor. Saçmalama Gora. İnsanın keyfi her zaman yerinde olmaz. Kimi zaman insanlardan hoşlanır, kimi zaman da yalnız kalmak ister. İnsanları sitem etmemeli. Binoy, benim odama gel de bir şeyler yiyelim. Sevdiğin yemeklerden hazırladım. Hayır, hayır anne. Binoy'un odanızda yemek yemesini kabul edemem. Sersemliği bırak. Yemeğe seni çağırmadım ya. Baban da öyle bağnaz oldu ki, neredeyse kendi elinden çıkmayan hiçbir şeyi ağzına koymayacak. Binoy, benim sevgili yavrum. Senin gibi kaba sofu değil. Lahmi gibi Hristiyan bir hizmetçiyi yanımızda tuttuğumuz sürece de sizin odanızda yemek yemeyeceğim. Ona bir maaş bağlayın. Bir parça toprak satın alın. Ve küçük bir ev yaptırın. Ama bizim yanımızda durmasın. Gora, bütün borçların parayla ödenebileceğini mi sanıyorsun? O yalnızca senin yanında yaşamak istiyor. Yoksa ölürüm diyor. Öyleyse kalsın. Ama Binoy odanızda yemek yemeyecek. Kutsal kitapların yazdıkları harfi harfine yerine getirilmeli. <gülüyor> Gora, küçük budala. Bir zamanlar annen gözyaşları dökerek bu buyrukları büyük bir titizlikle yerine getirdi. O zamanlar sen neredeydin? Her gün kendi elinle yaptığım şiva sembolüne tapardım. Bengal'in dışında geçirdiğimiz uzun yıllarda atalarımızın yüz kuşak boyunca süregelen gelenekleri benden bir bir koptu. Atalarımızdan söz etmeyelim ama bizim için kimi kuralları kabul etmemiz gerekiyor. Seni kollarıma aldığım gün bütün bu ilişkileri koparıp attığımı biliyor musun? İnsan bir bebeği emzirirken hiçbir insanın doğuştan bir kastınmalı olmadığını kesin olarak hissediyor. O günden bu yana Aşağı bir kastan ya da Hristiyan olduğu için herhangi bir insanı hor görürsem, Tanrı seni elimden alacak gibi geliyor bana. Bütün dualarımda, sen sadece yuvamın ışığı gibi kollarımın arasında kal. Ben kim olursa olsun herkesin elinden su içerim, dedim. Biraz ileri gidilmiş olmuyor. İleri giden kim? Sen. Kıl kadar ileri gitmiş değilim. İkimizin de kendi sınırları içinde kalmamız gerek. ...iğne başı kadar bir açık verilirse... Ama o senin annen. Annem olduğunu biliyorum. Ama bir kerecik geleneğe saygı göstermezsem... ...belki günün birinde anneme de saygı göstermem. Yürek iyi bir şeydir. Ama her şeyin en iyisi değildir. <Gülüyor> Merhaba sevgili dinleyiciler. Gora adlı romandan bir bölüm dinledik. Hint gerçeğini derin duygularla ve sürükleyici bir şekilde ele alan Gora... Bir dakika. Öncelikle Rabindranath Togor'u tanıyalım. Sonra Gora'nın hikayesine döneriz. Elbette. Rabindranath Togor 6 Mayıs 1861'de Hindistan'ın başkenti Kalküta'da varlıklı bir din adamının 14. çocuğu olarak doğar. Özel öğretmenlerden ders alarak orta öğrenimini tamamladıktan sonra 17 yaşında hukuk tahsili için Londra'ya gönderilir. Burada edebiyat kültürünü de geliştiren Togor, hukuk eğitimini yarıda bırakarak Hindistan'a döner. 1883'te evlendikten sonra ailesinin mülkiyetindekilerle ilgilenip kendini yazarlığa verir. 1880'li yılların ortasından sonra yazdığı çok sayıda şiir kitabı, öykü ve dramlarını birkaç gazetede yayınlar. Bunların bir bölümünü kendisi İngilizceye çevirir. Bu arada Hinduluk, Müslümanlık ve Hristiyanlığın ortaklaşa değerlerini bir çatı altında toplayan Brahmo Samaj adlı bir mezhebe katılır. Brahmo Samaj'ın belli başlı ülkeleri kardeşlik, ahlaklılık, insanseverlik, kadınlığın yükseltilmesi ve kasların kaldırılmasıdır. Eserlerinde ince bir lirizmle mistisizmi harmanlayan Togor, Hindistan'ın İngiliz emperyalizminin boyunduruğundan kurtulması için büyük çabalar sarf etmiştir. 1901'de Kalküte yakınlarındaki çiftliğinde Huzurevi adını verdiği bir okul kurmuştur. Bu okul daha sonra Uluslararası Devlet Üniversitesi olarak kabul edilmiştir. 1913 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen Togor, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde nasyonalizm ve batı kültürüyle Asya kültürünün kaynaşmasına yönelik konferanslar verir. 1915 yılında İngiltere Kralı tarafından Sir Asalet ünvanına değer bulunur. Ancak İngilizlerin 1919'da Amritsar'da yaptıkları katliama tepki olarak bu ünvanı 4 yıl sonra iade eder. 67 yaşında resme merak sarıp 2000'den fazla tablo yapan Togor, eserlerinde Hindu toplumunun aşka ve duygulara düşman zorlayıcı unsurlarını inceler. Siyasal ve dinsel alanda toleransı savunur. Bütün insanların, ruhlarının tek hakimi Sensin adlı şarkısı, 1950 yılında Hindistan'ın ulusal marşı haline getirilen Rabindranath Togor, 7 Ağustos 1941'de 80 yıl önce doğduğu kent olan Kalküta'da yaşamını yitirir. Gözünde Kum, Deniz Kazası, Sabah Şarkısı, Bitencali, Gora, Postane, Yaşamdan Anılar ve Uygarlık Buhranı eserlerinden bazılarıdır. Gora, pek çok yazara göre Togor'un en büyük eseridir. Onun yaşam felsefesini aksettiren Gora da siyasal ve dinsel alandaki katı tutuculuğu eleştirir. Ayrıca yazar, Hindistan'ın kurtuluşu yolundaki fikir ve inançlarını bu eserinde dile getirir. Togor'un da üyesi olduğu Brahmasamaj Samaj mezhebi eserde önemli bir yer tutar. Batı edebiyatından ve özgün kaynaklardan esinlenen Togor, Gora'da yepyeni bir teknikle derin duygularla Hint gerçeğini, Hindistan'ın bağımsızlığı ülküsünü çok sürükleyici bir anlatımla dile getirir. Binoy ve Gora aralarında ufak tefek görüş farklılıkları olmasına rağmen birbirlerini çok seven iki arkadaştır. Gora'nın annesi Ananda Moyi, Binoy'un da manevi annesidir. O, Gora ve Binoy arasında dini inançlar üzerine yaşanan tartışmalardan dolayı çok üzülmektedir. Ananda Moi, Hindu inançlarının pek çoğuna inanmamakta ve bunlardan dolayı iki iyi arkadaşın aralarının açılmasına bir anlam verememektedir. Yağmurlu bir kalküta sabahında Binoy dışarısını seyrederken evinin önünde bir kaza olur. İki katlı bir faytonla bir kira arabası çarpışır. Binoy yardım etmek için hemen yanlarına iner. Yaşlı bir adamla 17 yaşlarında bir genç kız vardır. Onları hemen evine götürür ve doktor çağırır. Yaşlı adam tedavi ettirilir ve ücreti Binoy öder. Binoy genç kızdan çok etkilenmiştir. Yaşlı adam ücreti daha sonra kendilerine göndereceklerini söyleyerek yanındaki kızla oradan ayrılır. Bir süre sonra Satish ismindeki bir çocuk doktorun ücretini getirir. Çocuktan yaşlı adamın Pareş Babu, genç kızınsa Suşarita olduğunu öğrenir. Daha sonra onları ziyarete gider. Pareş Babu, Brahmo Samaj mesebine gönül vermiş bir Hintlidir. Gora ise Hinduizme sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışan ve kasta inanan birisidir. Aynı zamanda Hint Vatanseverler Birliği'nin başkanıdır. En yakın arkadaşı Binoy'un, Brahmo Samaja üye bir aileyle görüşmesine çok kızar ve bu yüzden Binoy ile tartışır ve araları açılır. Gora bunu inançlarına çok ters bulur. Ama Binoy, arkadaşı Gora'nın ona kızacağını bile bile, ara sıra Pareş Babuların evine gider. Zaten kendisi koyu bir Hindu değildir. Orada erkeklerden kaçmayan Pareş Babu'nun genç kızlarıyla karşılaşır. Onlardan çok etkilenir, özellikle Lolita'dan. Pareşbabu ve ailesi kast sistemine ve putlara inanmamaktadırlar. Mensup oldukları Brahmosamaş, Hristiyanlığa daha yakındır. Gora'nın babası Krijnada'ya koyu bir Hindu'dur. Kendisini tamamen dine vermiştir. Oğlunun Hindu dinine bu kadar girmesini istememektedir. Gora buna anlam veremez. Bu yüzden aralarında tartışmalar olur. Anandamoyi, babayla oğul arasındaki bu çatışmaya son vermek için uğraşır. Gora, aslında İngilizlere karşı çıkmış bir isyan sırasında evlerine sığınan bir İngiliz kadınının oğludur. Anne ve babası ölünce Ananda Moyi onu büyütmüştür. Fakat Hindu dininde ve geleneğinde büyük bir suçtur. Krishna Dayal, oğlu Gora'nın eski bir arkadaşı olan Pareş ziyaret etmesini ister. Gora oraya gittiğinde Binoy ile karşılaşır. Binoy buna çok şaşırır. Oradakilerle yapılan sohbette Susharita, Gora'nın fikirlerinden çok etkilenmiştir. Çay alır mıydınız Binoy Babu? Evet elbette. Çay içmek ister misiniz? Hayır. Neden? Kastınızdan uzaklaşmaktan mı korkuyorsunuz? Evet. Demek kasta inanıyorsunuz. <gülüyor> Kast benim tarafından kurulmuş değil ki. İnanmamak elimden gelsin. Topluma boyun eğmek zorunda olduğuma göre kasta da saygı göstermem gerek. Topluma körü körüne boyun eğmek zorunda mısınız? Topluma boyun eğmemek onun düzenini yıkmak olur. Ne zarar var ki bunda? Böyle olunca insanın bindiği dalı kesmesinde ne zarar var ki diye de sorabilirsiniz. Pareş babunun evine gittiğini yatsmana ne gerek vardı? Hiçbir gereksinme duymadım bunun için. Yatsımışta değilim. Çünkü o zaman evlerine gitmemiştim. İlk kez olarak dün ayak bastım o eve. Hmm, dikkatimi çeken şu oldu. Oraya girmeyi bildin ama çıkmayı becerebildiğinden kuşku duyuyorum. Binoy ile Gora arasındaki bu tartışma tekrar aralarını bozar. Bu arada Gora'nın ağabeyi Mohim, kızının Binoy ile evlenmesini ister. Binoy bu teklife çok şaşırır. Gora da önceleri karşı çıkmasına rağmen Binoy'u Pareş ailesinden uzaklaştırmak için iyi bir fikir olarak görür. Suşarita, Binoy'un fikirlerinden çok etkilenmiştir. Dar kafalılığı yüzünden nişanlısı Haran'dan gittikçe soğur. Pareş kızlarıyla samimiyeti artıran Bino'ya, yargıcın evinde oynanacak bir piyeste rol alması teklif edilir. Lolita'nın da etkisiyle Binoy rolü kabul eder. Gora da Suşarita'dan çok etkilenir. Bunu dini inançları açısından ters bulduğu için kendisine kızar. Bu yüzden arkadaşlarıyla yaya olarak bir geziye çıkar. Gora şehirden ayrılınca Binoy, Pareş ailesiyle yakın ilişkiler kurar ve Lolita ile aralarında bir elektriklenme olur. Piyas için çok iyi hazırlanan Binoy, Lolita'yı kendine hayran bırakmak için kendi bölümüne çok iyi hazırlanır. Fakat son anda Lolita Piyas'te rol almaktan vazgeçer. Gizlice törenden ayrılarak eve gelir. Binoy da ona eşlik eder. Bu arada Gora yolculuğu esnasında halkın yoksulluğuna, vurdum duymazlığına ve uğradıkları haksızlıklara şahit olur. Bu haksızlıklardan birine müdahale edeyim derken başı derde girer ve yargıç tarafından hapse atılır. ''Şu insanların içine düştükleri sefalete bak. Bu insanlar, bu açık tenli genç Brahman'ın onların sevinçleri ve kederleriyle ne diye ilgilendiğini anlayamıyorlardı. Çoğu kez benden kuşku duyduklarını sezdim. Bu köylüler, aydın çevrelerden daha çok toplumsal zorlamaların baskısı altındalar. Herkes yürürlükteki kurallara sade bir biçimde inanıyor ve boyun eğiyor. Bunları tartışmak kimsenin aklına gelmiyor.'' Kaba ve korkunç bir sofulukla yasaları dinin temeli sayıyorlar. Geleneğin, insanlara yakınlarının kanını emmek için alet olduğunu ve herkesi kurtuluşu olmayan bir sıkıntı içinde yaşattığını görmezlikten gelemezdi. Toplum, düşküne yardım etmek şöyle dursun. Aksine onu büsbütün ezmek ve alçaltmaktan başka bir şey yapmıyor. Acıma, sevgi, yardımlaşma, Fedakarlık ruhu ve insanlık saygısıyla herkese kuvvet, canlılık ve mutluluk veren dinden eser göremedim. Memlekette gezilerim sırasında Müslümanları birbirine bağlayan bir bağ bulunduğunu fark ettim. Köyün birinde bir afet meydana geldiği zaman Müslümanların birbirine destek olduğunu gördüm. Oysa kendileri böyle bir şeyi akıllarından geçirmiyorlar. Birlikte yaşayan iki toplum arasında bu derin farklılığın neden geldiğini düşündüm. Müslümanların göreneklerden çok dine bağlı oluşlarından galiba. En olanaksız gibi görünen yerlerde inancımı övünç duyarak haykırdım. Bunu düşmanlarıma bir zafer sancağı gibi uzattım. Her şeyden önce halka vatan sevgisi aşılamanın gerekliliğini dilimden düşürmedim. Fakat şimdi bu köylerde ne beni dinleyenler ne savunulacak bir tez var. Annesi Lolita'nın piyeste oynamadan töreni terk etmesine çok kızar. Ayrıca eve Binoy'la geri dönmesi toplumsal bir mesele haline gelir. Gazetelerde bu konuyla ilgili yazılar çıkar. Bütün bu olanlara karşı Lolita ve Binoy evlenmeye karar verir. Bu o dönem Hindistan'ında kabul edilemez bir durumdur. Binoy bir Hindu, Lolita ise bir Brahmas'a maç mensubudur. Gora hapisten eve dönünce olup bitenleri öğrenir. Bin oyun yaptığından hiç hoşlanmaz. Fakat o da Suşarita'ya karşı engel olamadığı hislere kapılır. Suşarita da Gora'dan etkilenerek Hindu olmaya karar verir. Gora kendini Tanrı'ya adamak üzere Ganj Nehri kıyısına gitmeye hazırlanır. Fakat babası buna şiddetle karşı çıkar. Gora ile Suşarita evlenebilecekler. Eh sevgili dinleyiciler, Lolita'nın neden töreni terk ettiğini, Gora'nın ailesiyle ilgili gerçeği nasıl öğrendiğini, Suşarita ile evlenip evlenemeyeceklerini merak ediyorsanız, Rabindranath Tagore'un Gora adlı romanını okumanızı tavsiye ederiz. Hoşçakalın.